Muhterem Efendim doktorların müşahadesiyle hastalar içerisinde ölsem de kalsam da fark etmez diyen çok çıkmıyor bu durum dünyevilikten dünyaya meftun olmaktan mı kaynaklanıyor acaba herke diye herkese bir tür var çok nadir zaman gibi kimselerle varlığı başka insanların varlığını toparlayıcı olur buradan 7 olur yani o bir Ortalamus bezi bir şeydir, yani vücutta hakim bir unsurdur. Veya daha hakim değilse vücutta, ben aklıma yazdığı için söyledim. Zahiri esbab açısından, esbabı Allah izet ve perde yapmış. Zahiri esbab açısından bakar yani. Fihd iftiraklar olabilir, teşettütler olabilir. Dolayısıyla onun ahireti istemesi kendileri'si adına olur. Burada kalması miraçtan rüzûl diye din adına olur. Dolayısıyla hayatına dikkat eder. O yaşanmak için değil, yaşatmak için dikkat eder. Yani oksijen insandır bu. Ne ki ben yok olursam ihtimal bazen oksijeni kesilir. Esvap açısından, esvap içinde bulunuyoruz. İşte bunların daha çok hizmet edeyim diyeyim lazalar olabilir. Yoksa benim gibi hayatta kaldığı sürece bir şey yapmamış. Üstelik de bazen işi israk atmış. Benciliğine göre hareket etmiş. Kendisini eşip yani bir şey zannetmiş, onlar, ben kalayım da hizmet edeyim ya yahut demiş, Allah'ın zıddına da çayı dolmuş, koşmuş, gelmiş böyle, tam atlayan bir tarafa demiş, yine zıt diye ortaya düşmüş. Kimse de vardı diye, tüh demiş, ihtiyar almışız. Ondan sonra bakmış etrafta, kimse yok olan demiş, gençliğinde neydim ki?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 İnsan kendisini iyi bir yere koymalı. Öyle bir yere koymalı ki düştüğü zaman da başı ayaklarını bulunduğu yere de. Bir basamak yukarıda kendini farz ediyorsa kendi farz ve takdirini kabul ederler. Düştüğü zaman başı yarılır. Kendini iyi bir yere koymalı. Düşmeyecek bir yere koymalı. Demeli ki ben Allah ben de hayret ediyorum. Bir it olmam benim öyle yakışır ki bana. Fakat Kudret-i salim, tahayyarat ve sun'il okul. Onun yaptığı şeylerden akıllar hayretti. Dedin ben bu şekilde bir yaratmış yani. bir şekilde iti, iti yarattı. İyi bir yere koymalıyız. Bizim mesleğimiz o. Sahabemiz mesleği o. Diyer bütün fevkaladelikler Allah'ın fevkalade eden insanların lütufları. Belli yollarla, yürüyen yollarda yürüyen insanlara Allah'ın ısrarı insanları. Onları kabul eder, anlatır, buluyorsunuz. Biz geldiniz, siz de dostluk Fakat biz kendimizden bahsediyoruz. İmam-ı Rabbani gibi bir insan, şahsı mitemelde ben kendimi it nazarıyla hiç bakmadım. Âlem nasıl bakarsa baksın artık bundan sonra. Evet, İnsan bu ölçüde kendini nefh ederse, ispata ulaşır. Ama vicdanın buna inanması lazım. Vicdanın inanması da, halk içinde kendini bir yerde görmemesini lazım. Herhangi bir beklenti girmemesine bağlıdır. Peygamberlik olmaz bak, peygamberlikle serifiraz edilse ondan bile uzak durmasına bağlıdır. O olmadığı için konuşuyorum ben çünkü ondan uzaktan ramazan o sorunlu. Kutbiyet kavsiyet demiyorum yani. Lazım değil bana. Bana sadece mütevazı ve Allah kulu olmak. Ama tevazunun idrakında. Bütün bütün faikiyet mülahazalarından uzak.